Evet şimdi yayını çok kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Aslında konuklarımız programcı dostlarımız Gözde Kazaz ve İksen Mavi Tuna. Yeni yayınlanan Metropolis yayınlarından çıkan bu ülkeden gitmek diye Türkiye'nin ve aslında dünyanın da önemli sorunlarından birine Türkiye'nin gözüyle bakmak. Yani yeni Türkiye'nin göç iklimini hem gidenler hem de or, hem buradakiler hem de gidenler oradakiler anlatıyor diye ilginçte e, bir sunuş var Profesör İbrahim Sirkeci'den bir, kendisi de göç etmiş bir akademisyenin göçe bakışı bir de Bekir Ağardır'ın genel olarak Türkiye'deki durumu irdelediği bir son e, söyleşi var şimdi onları konuşmak üzere arkadaşlarımızla birazdan görüşeceğiz. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete'si onun saat 9.39 ve şimdi biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi bir kitap üzerine konuşacağız Gözde Kazaz ve İksen Mavi Tuna'nın Bu Ülkeden Gitmek Yeni Türkiye'nin Göç iklimini buradakiler ve oradakiler anlatıyor başlığıyla Metropolis yayınlarından yeni yayımlandı. Çarpıcı yani çok ...küçük boyutlu olmakla beraber... ...çarpıcı gözlemleri içeriyor. ve Çeşitli insanlarla... ...mülakatlarla yapılmış. Baya üzerinde... ...hep evlerde ve her yerde... ...konuşulan konuların... ...bir kez daha insanın iç sesiyle... ...dinlediği gibi de... ...bir izlenim var. Yani hep konuşulan konuların... ...baya açıkça dile getirilmesi tartışıldı iki de iyi şey var bir sonuç var Profesör Doktor İbrahim Sirkeci'nin bir de Bekir Ahardırla da söyleşiyle kapanıyor kitap hoş geldiniz diyeyim hoş bulduk merhaba Ömer Bey hoş geldiniz merhaba, merhaba. E, açık radyo dinleyicileri için hiç yabancı olmayan iki ses evet. e, bu ülkeden gitmek peki bir ne anlatıyoruz? Siz söyleyin. Ne anlatıyor kitap? Aslında biraz e, <gülüyor> bu ülkeyi terk etmek ya da etmemekle ilgili insanlar neler düşündüğünü anlatıyor. Ya da en azından biz başlarken bu kitaba e, sadece bizim fikrimiz değildi bu arada. Metropolis editörlerimizin de e, önerisiyle biz bu işe giriştik biraz. <gülüyor> e, i̇nsanlar neden gitmeye karar veriyorlar ve neden bunu daha çok konuşmaya başlıyorlar? Ve belki de daha önemlisi neden e, bunu açıkça bazen manifesto niteliğinde... E, ...anlatmaya başlıyorlar. Hı hı. Ee, ve bir yandan da bazı insanlar da gitmiyor. Ee, biraz bunların e, şeylerini... ...sizin de biraz önce söylediğiniz gibi aslında... ...o iç seslerini e, dışarıya e, aktarabilmek istedik. insanların ne düşündüğünü. Ee, ve bir yandan da belki kitabın... ...yani ilerleyen dakikalarda tekrar konuşuruz ama... ...bu son dönemde özellikle şey kısmı çok konuşuluyor. Yani gitme kısmı çok konuşuluyor ama... ...giden insanların orada neler yaşadığı kısmı... ...biraz sanki geride kalıyor evet, gibi geldi. Evet, bu hiç bize. yani ben... Yani... ...hiçbir şekilde rastlamadım mesela... Evet. ...gidenlerin neler yaptığına... ...neler düşündüğüne... ...nasıl bir haleti ruhiye... ...eskilerindeyim Hı. ya ruh hali içinde olduklarını... Görsün. ...o açıdan da çok... kıymetli gözlemleri içeriyor yani. Evet Hı. bu konu genel olarak... ...yani medyatize edilirken aslında... ...ülkeden gitmek ya da... ...göç konusu... ...aslında bireysel hikayeler yani... ...sıradan insanların hikayeleri... ...belli bir söylemin içine... ...kaydedilmiş oluyor ve orada... ...tüm ayrıntılar ve tüm o insanların özellikleri ortadan kalkıyor. Bu genel olarak medyanın eğilimi bu yönde. Yani sırt Türkiye içinde değil, genel bir medyatik eğilim bu yönde. Bu kitabın aslında e, karşısına aldığı bir akıntı var dolayısıyla. Yani biz biraz da sıradan e, hikayeleri derlemeye çalıştık. Yani insanların e, ülkeyi nasıl hayal ettikleri, ülkeden çıkmaya karar verene kadar neler yaşadıkları, sonra... ...başlarından geçenler yani prosedürler... ...hangi prosedürlere tabi oldukları ve ülkede... ...şayet becerdilerse ülkeden çıkmaktan... ...başlarına tek tek nelerin geldiği... Ee, ...Ömer Bey'in de söylediği gibi... ...etrafta çok konuşulan konular olmakla beraber... E, ...bu hikayeler... ...bu ayrıntılarla bir araya gelince aslında... ...göçün aslında... ...ne olduğuna ilişkin bir tür... ...yeni e, öneriyede ulaşmaya... Evet. ...çalıştık yani... ...x baskı, x sıkışmışlık... ...tamam muhtelif duygular var... ...işin içinde... Ee, ama yani son sözü söylemek her zaman imkansız. Zira tekil hikayelerden bahsediyoruz ama bununla beraber şunu demek lazım. Özellikle Bekir Bey'in de işaret ettiği gibi şu son dönem yaşanan genel tabiriyle seküler göçteki temel motivasyon bir sürü duygu kırıklığı denilebilir ya da gönül kırıklığı, hayal kırıklığı artık evet. ne dersek bunu tespit etmek. Galiba mümkün. Ben evet. de tam olarak bu, soru, bu konu üzerinde bir soru soracaktım. Türkiye'nin yakın tarihine baktığınız zaman işte İkinci Dünya Savaşı gurbetçi olarak adlandırılan işçilerin, erkeklerin ilk önce Avrupa'ya göç etmesiyle başlayan bir hikaye var. Bunun öncesinde de var tabii. 6-7 Eylül olayları var, 1915 var. Ve ondan sonra 12 Eylül sonrasındaki bir göç hareketi var. Hı hı. Şu andaki durumla kıyasladığımız zaman, geçmiş dönemlerde yaşanmış olan bu göç hareketleriyle ki, Farklılık ya da benzerlikler neler? Bunları görebiliyor muyuz kitap içerisindeki söyleşilerde? Ee, yani bir kere belki şey söylemek lazım. Yani bir takım <gülüyor> ilkeler ve prensiplerle hareket ettik. Yani yurt dışına çıkış sebepleri temel olarak politik olmasın dedik bir kere. Hı -hı. Yani herhangi. Örneğin gibi... mültecilerle hiç konuşmadık çünkü o hem bambaşka bir evet. e, siyasi durumu hem de yani legal olarak bambaşka bir durumu anlattığı için e, bizim kendimizde mül mültecilerle ilgili e, 27 kişiyle konuştuk bu arada. E, lafını böldüm lütfen ama lütfen. yani şey belki ben de ekleyebilirim. E, genel olarak aslında şey gibi çok kabaca özetleyebiliriz bence kimi seçtik yani ve nasıl konuştuk onlarla. Hı -hı. E, aslında gitmek için e, çok. Büyük bir, e, görünürde bir nedeni olmayan ama kendini gitmek zorunda hisseden insanlar. Yani aslında biraz da yine o duygu e, durumuna dönüyoruz yine. E, bu hissin pek çok vehçesi var ve kitapta zaten onu anlatıyorlar. Bazılarının doğumdan itibaren, e, yani toplumsal olarak o toplumun içine girdikleri her andan itibaren yaşadıkları bir takım sıkışmışlıklar. Ve özellikle tabii ki de son 2-3 senenin e, sıkışmışlığıyla gitmeyi, e, ...karar veren insanlar. Ama onun dışında... ...örneğin e, haklarında bir soruşturma açılmış... ...insanlar değildi bunlar. Yani Ve sosyoekonomik olarak... E, ...çok çoğu kesimden çok daha... ...avantajlı diyebileceğimiz koşullardalar. İyi işlerini bırakıp giden insanlar var... Ve orada onları hangi işlerin beklediğini bile bilmeden gidiyorlardı. Belirsizlik. Buyur. Evet, belirsizlik. Yani bence kendi adıma belki sen de katılıyordur. Bu göç hareketini ondan önceki 60'lı yıllardaki belki Almanya'ya olan işçi göçünden, 80'lerdeki göçten ayıran en büyük evet. ve 90'lardan siyasi göçünden bence en büyük özellik bu. Yani ekonomik olarak ve siyasi olarak çok belirgin bir e, tehlike altında olmamasına rağmen insanların e, kendilerini gitmek zorunda hissetmeleri. Evet, en azından bunu güncel bir... Seçenek olarak evet. hayatlarında tutmaları uçları ben uçları. E, İbrahim Sirkeci'nin sunuş yazısından Hı. senin soruna cevap olabilecek bir yere işaret etmek istiyorum. Şöyle soruyor. Peki Türkiye'den yurt dışına gidenlerle ilgili tüm bu güncel gelişmeleri neyle açıklayabiliriz ve anlayabiliriz? Sorusuna şu cevabı veriyor. Göç'ün 3K'sı e, modeline öne K sürmekte burada. KA'sı doğru. Evet. Katılım açığı, kalkınma açı ve kitle nüfus açığı. Yani katılım açığı... Bazı grupların karşılaştığı temsil sorununa e, Bu, işaret demokrasi ediyor. demokrasi açığı zaten. Evet, Aynen işte. öyle hı hı. demokrasi açığı. İkincisi kalkınma açığı. E, ülkeler, bölgeler ve bireyler arasındaki çeşitli sosyoekonomik eşitsizlikleri e, işaret ediyor. İller ve ilçeler arasındaki önemli gelişmişlik, farkları varsıl ve yoksul arasındaki farkın giderek açılması, refah düzeyi, eşitsizlikleri. dolayısıyla insanların bir tür çıkışsızlık Ekonomik çıkışsızlıktan ötürü bir seçenek olarak göçü düşünüyor olmaları. Son etmende kitle parantez içinde nüfus açığı doğurganlık hızının yüksek olduğu ülkelerde ağırlıklı olarak genç nüfusun gereksinim duyduğu sosyoekonomik fırsatların yaratılamamasından kaynaklanan ve genelde küresel güney ülkelerinden ...varsılık ülkelere yönelen göç baskısı... ...bu aslında içinde bulunduğumuz... ...göç hareketi global de de demeye getiriyor... Evet. İbrahim sirkeci burada... ...bunu düşünmek de çok önemli... ...yani bunu her zaman akılda tutmak lazım... ...yani konu... ...medyada farklı momentlerde dile... ...getirildikçe hep... ...yerelleşiyor gibi gözüküyor ama... ...genel sıkışmışlık tüm... ...dünya genelinde... ...yani Bekir Ardın'ın sonunda söylediği Hı -hı. gibi... Bir, ...bir tür aslında... Ee, ...antidemokratik bir dünya düzeninin içerisinde... Va ...yani vakadan sayılabilecek e, bir meseleden bahsediyoruz... ...şu anda ülkeden, göçten konuşurken aslında. Evet, yani Bekir Ardır'ın da sonda söylediğine... Dönersek yani son 40 yılda 30 milyon insanın göç etmiş olduğunu hı hı. söylüyor Demek. ki yani modern dünya tarihinde ya da batı toplumlarında Demek. bu kadar kısa sürede böyle bir iç göç hareketi yok diyor ve devam ediyor. Yani şu anda nüfusun yüzde 50'si Türkiye'de 11 şehirde metropolde yaşıyor. Yüzde 34'ü de kentlerde bizzat hı hı. köyde yüzde 7 kaldı diyor hı hı. mesela. Hı hı. Bu tabii dünyanın en büyük göçlerinden biri. Ve devam edecektir de aslında Belki kitap Ben çok etkileyici buldum Beğendim kitabı Bir tane Teşekkür ufak diyorsun. eleştirim var Buyurun. Ben anda buradan dile getireyim İklim ve çevre Konusunun yarattığı ki dünyadaki en önemli Sorun o ve Türkiye'de de Bence olacak yani daha bugün bakıyorsunuz işte Ergeneden Çorun ne, nehrinin mesela tamamen kırmızı aktı. Şimdi oradaki insanların Hı -hı. da göç etmek zorunda kalacağını, mecbur kalacaklarını düşünmek çok zor değil. Belki bunun üzerinde de ilave evet, etmek lazım. Çok büyük bir problem yani. Belki de ayrı bir kitap için e, evet. not alabiliriz bir köşeye. <gülüyor> Çünkü hakikaten biz biraz şey gibi görüyoruz. E, Yaklaşık bir buçuk sene sürdü sanırım hani hazırlamamız evet. bu kitabı. Ee, bir nevi giriş niteliğinde bence. Çünkü evet, dediğiniz gibi öyle. çok dramatik bir durum. Biz kitabı hazırlarken e, sayılar yoktu elimizde. Ama yine de kitabı son anda ekledik. Çünkü TÜİK bir e, sayı açıkladı. Belki siz de açık bahsetmişsinizdir. E, Türkiye İstatistik Kurumu 2017'nin göç sayısını, e, rakamlarını hmm. açıkladı. Ve 253 bin olarak açıkladı. Evet. 2016, 2016 yılına göre %42'lik bir artış. Yani 253 bin sayısı e, bir sene için hiç az değil evet, tahmin edebileceğimiz yani. gibi. Evet. evet. Dolayısıyla bunun e, bir yükselen bir ime şeklinde de devam edebileceğini ve dediğiniz gibi tabii ki de iklim felaketiyle de e, çetrefillişilebileceğini düşünmek mümkün. Evet. Yani yalnız iklim dememek lazım belki. Ekoloji yani evet. var olduğu şeyleri. Yani ilginç bir araştırmaya rastladım. Yerlilerden biri konuşmuş galiba. Yellow Knife 2014 ayırlı bir araştırma vardı. Ee, ve oradaki yerlerden biri şey olarak nitelemiş durumu. Dumandan filan yerliler için çok büyük problem tabii şeye çık ayinlerini filan da yapmak için her hı. zaman doğayla ilişkide olmaya ihtiyaçları ama çıkamıyorlar duman var yangınlardan hı hı. Türkiye'de de çok sayıda yangın var duman var ee, ve diyor ki kendi evinde e, sıla hasreti çekmek gibi diyor ki. Homesickness diyor. Hı -hı. Yani bu, bu belki de gezegen içinde en ciddi şeylerden bir tanesini yaratıyor. Evet. Oradan da mesela anomi kavramına da e, geçebiliriz. Yani şeyin Emil Dürkayman'ın intihar kitabında Özel Ozan Kaya'nın cem yayınlarından çıkan çevirisinde de çok net olarak toplumsal bütün etik ve normların kopuşu evet. insanların ilişkisi bambaşka bir dünya yaratıyor ve işte bu mesela ben sizin kitabı okurken çeşitli insanların göç eden ya da edemeyen Hı -hı. ya da etmek istemeyenlerle konuşurken bu anomik ortamda yani, evet. yani kuralsızlık diye çevirmiş Özer Ozan ama belki de kuralsızlığın da ötesinde bir çöküşten bahsetmek gerekiyor. Onu çok kimse net olarak söylemiyor ama açıkça görülüyor anomi den kurtuluş nasıl kaçacağız meselesinin çok belirgin oldu benim izlenimim bu yani evet ben de bir soru sormak istiyorum tekrardan kitap üzerinden konuşmak gerekirse ee, yani bu gitmeden önceki duyguların arasında sayılanlardan mesela bunaltı umutsuzluk sıkışmışlık gibi kavramlardan bahsediliyor. Ee, peki göç edildiği zaman aynı fikirler bir anda ortadan kalktığına dair... ...herhangi bir şekilde açıklama yapan ya da bunu anlatan insanlar var mı? Bir fikir birliği ya da bir his birliği gibi bir durum söz konusu mu? Gitmiş olanlardan bahsediyorum, Hı -hı. gitmiş ol, gitmeyi düşünenlerden değil. Hı -hı. Bizim konuştuğumuz insanların büyük bir kısmı yakın bir zaman önce gidenlerdi. Hı -hı. Yani en fazla 3-4 senelik. Birkaç tane tabii de daha uzun süredir yaşayan var. Ki onlarla konuşmamız bence şu açıdan değerli oldu. Yeni gidenler ve daha uzun süredir orada yaşayanlar arasında... Daha büyük bir ayrım var görüş açısından bence. Evet. Yeni gidenlerde tabii ki de bir anda bir artık tehlike içinde yaşamadığımı hissediyorum durumu var. Biraz daha nasıl diyelim çok da şey yapmak istemiyorum ama biraz daha aydınlık bir tablo aslında onların Hı -hı. bize sundukları. Türkiye'den gidenlerde ama uzun, daha uzun süredir ki bunların sayısının maalesef çok olmadığını söylemem lazım kitapta. Belki birazcık daha konuşmamız daha evet. yerinde olabilirdi ama iki ya da üç kişi daha uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Onların tabii bambaşka hikayeleri var. Onlar artık göçmenlik dediğimiz duruma girmiş. Yani yeni gidenlerde o göçmenliğin getirdiği katmerle yaşam koşullarını çok fazla hissedemiyoruz. Çünkü onlar zaten... ...kendi ifadeleriyle bir yangından kaçıp gitmişler. Bazı insanlar bunu mesela çok dramatik anlattılar hakikaten hmm. kitapta. Yani siyah botta gitmektense hani şimdi gitmeyi tercih ettim gibi böyle düşünenler evet. de vardı... Onların bu ıı, anlayışından bakarsak onlar da böyle biraz rahatladım artık çoğunlukla Avrupa ülkelerine gittikleri için artık Avrupa'dayım e, gibi bir düşünce var ama e, bu düşünce de bilmiyorum. Belki de bir süre sonra tekrar o insanlarla konuşabilmek ne kadar değerli olurdu çok bizim için. Çok iyi olur. Evet yani Arelin mesela Kanada'daki Hı -hı. maciası bayağı Evet. E, onu çok değerli en, bence anlattıklarım. Evet, uzun vadeli bir şey. En uzun o, Hı -hı. o galiba. Evet. Söylediği şu şey, affedersiniz lafınızı böyle ama Hı -hı. çok değerli gelmişti bana. E, şey diyordu. Yani göçmenlik demek buradaki hayatın iki farklı nehirden akacağını her zaman kabul etmek Aynen. demek. Bu iki nehir hiçbir zaman birbiriyle aslında birleşmiyor. Bir yerliler ki Kanada'yı düşündüğümüz Aynen. zaman tabii o çok eski bir gelecek değil işte ne bileyim 150 senedir belki de aileler orada yaşayan insanlar ve bir de göçmenler. Yani biz göçmenler olarak elimizde hep bir tahta bavul hissiyle yaşayacağız ve hiçbir zaman yerlilerin nehrine akamayacağız. Ve o yüzden de artık mesela Almanya'ya Almanya'ya 60'lı yıllarda gitmiş ve ...hep orada yaşamasına rağmen Türkiye'ye bir gün döneceğim diyen insanların kafasındaki o fantazi fikrini artık anlayabiliyorum demişti. Yani çünkü ne orada olacaksın ne burada olacaksın. Aslında tam arada olma durumu. Göçmenlik o açıdan hani bizim kitapta biraz belki giriş yapabildiğimiz... ...ama daha da başka çalışmalar tabii ki de çok daha değerlenebilecek bir alandı bence. Evet, kitabın üçüncü bölümü Yeni Hayat ismini taşıyan bölümde muhtelif örnekler var. Can senin soruna... ...ben de şöyle bir... Yani ...senin sorunun cevabına bir ek yapmak istiyorum... ...gözlerin söylediklerinin üzerine... E, ...fikir birliği yok... Yani ...çünkü aslında... ...gidilen ülkeye göre... E, ...ne yaşandığı da biraz değişiyor... ...ve kişinin nasıl gittiğine göre... ...mesela İngiltere'ye bir yatırımla gittiyse... ...ve buna gücü yettiyse... ...dolayısıyla entegre olduysa... ...bu yatırım illa olmak zorunda değil... ...bir kültürel yatırım da olabilir... ...yani kendine bir hat bulabildiyse... E, ...rahat ettiğini ifade edebiliyor... ...kişi mesela... Bununla beraber e, mesela Fransa'da e, öyle bir bölgede yaşıyor ki e, bu kişi evet. hani göçmenliğin belli bir kodu var. Buradayken çok e, kültürel olarak bir üst seviyedeyken bu kişi mesela orada kendini tepe taklak buluyor. Üstünün evet. üstü dilini kaybediyor vesaire. Her ne kadar şeye gitse de yani kaçarak gitmiş olsa da ülkeden Araf'ta aslında. Zaten Evet. Ve tabii şey burada belki senin söylediğin ek olarak Avrupa'da yükselen sağcı politikaların da evet, etkisini belki ben de, evet. belirtmek lazım. Yani bu ilk senin bahsettiği görüştüğümüz mülakat yaptığımız kişi... Burada her şeyini bırakıp oraya yerleşti ve işte orada doktora yapıyor. Burada zaten yazardı. Belirli bir sosyokültürel seviyede ama orada mesela yaklaşık gitmesine gideli bir sene olmasına rağmen hala hükümetin ona sosyal güvence için gerekli belgeleri sunmadığından şikayet ediyordu. Oğlunun karşılaştığı şeylerden şikayet ediyordu. Biraz yani şey ırkçı politikaları birebir hissetmenin belki de arttığı bir dönemde gidildi ve bu kitapta bazı yerlerde bu tabii bahsediliyor da ...gidip gitmeme kararında da bu etkili oluyor bu arada bazı insanlar için. Yani biz buradan kaçıp gideceğiz ama hani orada e, tırnak ne içinde söyleyeyim. söyleyeyim... hani ...bir kara kafa olmak ne anlama gelecek aslında Avrupalılar için? Sorusu bazı insanlar için hakikaten önemli bir soru. Buraya döneriz ama Ömer Bey'in az evvel iklim meselesinin yokluğuna ilişkin... E, ...işaret ettiği noktaya bir şey eklemek istiyorum bir de ben. Yani bu konu doğrudan tematize edilmesi aslında kitapta... <Gülüyor> Yani genel bir gelecek kaygısı sizin gördüğünüz evet, evet. gibi Yani şimdi çocuk deyince az evvel kitapta Jale'nin hikayesi, Fransa'ya gidiyor oğlu, yeni baştan dil öğreniyor, yeni bir okula adapte oluyor vesaire ama hani temel sahiplerden bir tanesi aslında oğlu için çıkıyor. Şu böyle çok örnek var. Bu gelecek kaygısı aslında belki hani. Ee, sizin sorduğunuz soruya yani doğrudan küresel ısınma tematize edilmemiş olsa da bir bu iki de e, İstanbul'da yaşamanın yani bu kentte yaşamanın hı hı. atıyorum trafikten asla çıkamamanın evet. sokaklarda sürekli yani bir bakış kedi evinin bile kavga olması ilginç. evet yani evet, de, sürekli bakış altında olmak bakış altında olmak yani, altında evet. o, yani böyle 1984 etkisi evet. bir distopya mesela ben bunun farkına ancak bu kitabı okuyunca bir de tabii kadın olmamanın verdiği de ekstra bir evet. rahatlık var ama e, yani evet yani 70. sayfada da işte bu, bu kendi geleceklerini bu ülkede tahayyül edememenin yanı sıra şimdiden bir sonraki kuşağın geleceğini planlamaya başlamış durumdalar evet. deniyor. Dolayısıyla da yani kendinden sonraki kuşağın ve bakım verilenlerin yaşam alanı ya da yuvası olarak tahayyül edilemeyen memleketten göç etmenin sözünü ettiğimiz bu çok faktörlü dönüşümün doğal sonuçlarından bir haline geldiğini de söyleyebiliriz diyor. Yani fakat mesela şeyler de çarpıcı. Bu oldukça nitelikli eğitimleri evet. falan yüksek olan kişilerin gidip bir çağrı merkezinde olağanüstü kötü şartlarda hı hı. çalışmaları yani evet. özgürlükler ülkesi olarak görürken mesela Nazan İngiltere'yi bir yandan da kapitalizmin Oldukça acımasız olan yani o, o yazılmamış kitapta ama çarklarının burada daha da ha, yazılmış aslında. Evet. Acımasız çalıştığından da hı hı. şikayet ediyor. Bu çok tuhaf bir durum yani değil mi? Ve yani yeğliyorlar yine de. Evet. Gayet an, bu arada yani kendi adımı gayet anlıyorum. Yani tiktir ülkede, yani Yunanistan'dalar, Atina'dalar, gündüzleri çağrı merkezindeler ama çıkınca... Sahildeler ve denize girebiliyorlar. Evet. Yani biz Gizli şimdi... ...yüz metre ilerlesek bu şehir senin... ...işte ya da deniz senin panosuyla... Kanada ...inşaatların oluyoruz, arasında kala kalıyoruz. Yani bu anlaşık... ...bu çelişki aslında işte bizim... ...çelişkimiz yani. Son Tabi bir şey da, daha sormak istiyorum teknolojik. programın sonuna doğru da hı. gelmeye başladık. Hı hı. Peki kalanlar ve gitmek isteyen... ...gitmek isteyenler yani kalanların... E, ...kafalarında ne gibi... E, ...çekinceler var ki aynı şekilde kalmak Spoiler istiyorlar? Spoiler <gülüyor> ...yani... Topyekün bir şey söylemek zor farklı hikayeleri derlemeye çalıştığımız için ama... ...yani benim vurgulamak isteyeceğim şey hafıza meselesi aslında. Hı hı. Yani bugüne kadar getirdiğin tüm değerlerin, tanışıklıklarının, tüm birikiminin aslında... ...buradan gittiğin anda başka bir bağlama oturacak olması ve bunun taşıdığı temel risk. Evet. Ben kitapta önemli bir tema bana bir kalırsa. Bir de hafızaya şey ekleyebilirim çok kısaca... Ee, konuştuğumuz birkaç kişi. Bu arada gidenler kadar çok konuşmadık kalanlarda ama onların da çok değerli tabii söyledikleri o şey yaptık. Hı -hı. E, mesela bir tane e, görüntü yönetmeni bir konuştuğumuz vardı ve o şeyden bahsediyordu. Yani e, aslında burada kalarak bir e, gerek sanatsal gerek politik olarak mücadele etmenin ne kadar önemli oldu yani ben vizörden baktığım zaman mesela demişti İstanbul'u belirli bir sorumlulukla çektiğimi düşünüyorum yani bu aslında hiçbir yerde hissedemeyeceğim bir şey çünkü ben buraya kayıt altına alıyorum geleceğe kalacak bir şey aslında evet. biraz ilk hafızayla da ilgili ama burada kalıp burada üretmeye devam etmenin ee, ne kadar önemli olduğunu düşündüğü için gitmemeye karar veren insanlar da vardı. Evet, Gyoros bir alıntı yapıyordu o da. Evet. evet. Ağacı toprağından sökerseniz meyve üretemez. Mesela bu kıymetli bir bakış. Bence. Evet, çok yani burada en önemli işte gene dönüp dolaşıp bu son zamanlarda iyice son 1-2 yıldır belki kendi kafama takılmış şu an temel sorun bu anomi. Hı hı. durumunun. Mesela Bekir Ağardır'da çok net bir ifadesi var. 114. sayfada. Yani geleceklerini kariyerlerini başka bir ülkede tasarladıkları için değil ülkenin geleceğinden bir duygusal kopuş. Bu, son derece önemli buluyorum bu kavramı yani. Hı hı. Duygusal kopuş. <gülüyor> evet. Ve bu göçün öte, öncekilerden farklı olduğunu söylüyor. Yani belirleyici olan ülkenin geleceğine dair kaygıları. En önemli fark bu diyor. Tabi bu Aynı zamanda büyük bir trajediyi de evet. içeriyor ve bu trajedi bu basit gibi görünen söyleşilerin içinden de yükselen bu belirsizlik, evet. muğlaklık, anomi durumu. Yani bu şeyle de ilgili mesela Aşktan ve Devrim'den konuşuyorduk kitabında Oya Baydar'la Ebru Çapan'ın yaptığı nehir söyleşi de çok ilginç bir kitap. Orada da e, bayağı e, Frankfurt'taki mültecilik yaşamını aynı aynı ikilem arası, içinden hmm. değerlendiği, uzun süre yaşamış olduğu hmm. halde e, Oya eşiyle birlikte ve çocuğuyla bir e, yani yeni bir hayat kurmanın ne kadar zor olduğunu ama dönmekle dönmemek arasında geçen büyük çelişki şey yapıyor yani insanın kendi toprağının tuhaf bir çekimi var diyor mesela bir yerinde dağ başlarında çöl ortasında kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde küçük köyler birkaç çadırlı gürtler vardır. Ya çık şurada az aşağıda daha rahat koşullarda yaşa dersin. Hayır inmez diyor. Evet. Alıştığı sıkıntılar insana alışmadığı mutluluklardan daha iyi gelebiliyor galiba. Hı. Mesela Suriyelileri düşün. En ufak bir barış umudu da olsa yerlerine dönecektir o insanlar diyor. Evet. Bu, bu dramatik yani duygusal kopuş meselesi çok önemli. Yani. Çok önemli ama kaparken yani Azavar Bekir alıntı yaptınız oradan Hı. oraya tekrar dönersek Hmm, ...özellikle yani <gülüyor> bulunduğu araştırma e, şirketi e, de... ...nasıl diyeyim, genç işte akademik niteliklere, bilimsel niteliklere sahip insanlar... Hmm. ...belli periyotlarla istihdam ediliyor. Dolayısıyla onun güncel bir verisi var, gençler buraya nasıl evet. bakıyor diye. Biz onunla söyleşi yaptığımızda ben şahsen Umut'la çıkmıştım aslında. İkimiz de Umut'la çıkmıştık, öyle anımsıyorum. Hmm. Çünkü... Harıl, harıl arıyor insanlar diyor ne yapabiliriz diye yani. Yani yurt dışında yaşadığı yurt dışında halde yaşayan, vatan... Evet yurt dışında yaşadığı halde gelip Türkiye'ye ilişkin e, emek, gösta emek ortaya koymak isteyen çok e, sayıda insanın da var olduğundan bahsediyor. Yani bu duygu kopuklu insan da buna da yol evet, evet. bir türlü yani... hani yapacağım evet, kitabın içinde de bahsediliyor zaten evet. bu ülkeden gitmek kitabı bizim içinde. kitabımız da belli bir saatte çıktı yani biz de şimdi bir, bir amiyane olacak ama bayıldığımız için ülkede değiliz yani bu bizim de temamız aslında ülkeden gitmek buna ilişkin bir şey yapmak aslında. Evet ve yani bir işte düşünmek. o zamanda bundan çıkışın bu anomiyi kırabilmenin tek yolu da demokrasiye ailede dokunmak, konuşmak ki mesela daha geçenlerde işte Yeni Açılışına gittiğimiz şeyde bu krahtane krahtane de filan böyle gelişmeler de oluyor ve ...üstelik kitapta da bir <gülüyor> şey var yani başarılı olan bir araya getirme küçük yerel de olsa para da kazanabilen üstelik Hı -hı. yani geçimini sağlayabilecek Hı -hı. E, olaylarda olabiliyor. Yani çok umutsuz değil. Değil. Yani kendimizden gelmek gerekiyor. O evet. Yani çok e, vallahi umutsuzluk değil, çok kolay yayılıyor. Evet. evet. E, Katılan umutsuzluğun çıkmadığı bir kitap evet. ilginç yani evinize ee, sağlık diyeyim. Gözde Sağ Kazas ve İksen Mavitun'a e, bu ülkeden gitmek yeni Türkiye'nin göç iklimini buradakiler ve oradakiler anlatıyor alt başlığıyla e, çıktı Metropolis yayınlarından çıkarken de bir e, size soralım tercih çarkı, çıkış şarkısı olarak e, Should I Stay Orşuday Go mu klaçtan çalalım... ...yoksa Zeki Müren'den gitmek mi zor... ...kalmak mı zor... ...hangisini <gülüyor> İçtaş Ben oyunu Zeki Müren'den yana kullanıyorum... İtiraz etmeyeceğim ben de... <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bitiriyoruz öyle... Zeki Müren'de çıkışımızı yapıyoruz... Evet... ...ve bu açık gazeteyi de... ...bu şekilde bitiriyoruz... ...saat 10'da 5 geçiyor... ...birazcık kaydırdık ama o kadar olur artık... Teşekkür ederiz... Ee, Evet, biz de çok teşekkür ederiz şimdi şey e, ben Deniz Ömer Maddo, Can Tombil Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz Emre Gümüşer de bir de destek veriyordu dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın günaydın ''Aramış durmuşsun beni kimseye belli etmeden'' ''Aramış durmuşsun beni kimseye belli etmeden'' ''Kimseye belli etmeden'' ''Gitmek mi zor, kalmak mı zor?'' Gitmek mi zor, kalmak mı zor, o sabahı gel bana sor, o sabahı sen bana sor. Kızmışsındır için için, bilmiyorum saman için. Kızmışsındır için için, neler neler demişsindir sana gelmedim için. Neler neler demişsindir sana gelmediğim için sana gelmediğim için <Gülüyor> gitmek mi zor kalmak mı zor gitmek mi zor kalmak mı zor o sabahu gel bana sor o sabahu sen bana sor <Gülüyor> en acı sözler söylesin dilimle ne isterse desin en acı sözler söylesin istiyordum ki sen beni ağlıyorken görmeyesin istiyordum ki sen beni Alıyorken görmeyesin, alıyorken görmeyesin. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı sen bana sor, o sabahı gel bana sor. Ayrılığı sen bana sor, ayrılığı gel bana.